kâfir olarak geceler mümin olarak gecelerse kâfir olarak sabaha çıkar dinini basit dünyalığa satı verir. Hadis 88. Ebu Sirvea veya Servea Ukbe İbn Haris Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Medine'de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 Allah'a ait olup iç âlemlerindeki gizli niyetlerinden dolayı da cezalandırmak yine Allah'a aittir.